Birlikte okuyacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in İhdine s-sirâta l-mustakîm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 Namaz olarak isimlendirdi bu hadisi kutsi de. Fatiha Suresi'ni namaz olarak isimlendirdi. Bu Fatiha Suresi'nin namaz içindeki konumunu ortaya koyuyor ve Fatiha Suresi'nin faziletini ve üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Fatiha Suresi'nin faziletine, üstünlüğüne dair pek çok rivayetler gelmiş. Sahih hadisler sabit olmuş.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 İkinci kısmı ve iyyatenesta'in kula ait. Sonradan da üç ayet gelmesi lazım diyor İbnu i Huseymin. Çünkü Allahu Teala sureyi ikiye bölmüştür. Son üç kula aittir. Ortadaki de kul ile Allah arasında eşittir. Yarısı kula ait, yarısı Allahu Teala'ya aittir. Heh. O halde Fatiha suresinin başından bir ayet değilse Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresi nasıl yedi ayet olacak? Yani yedinci ayet nerede başlıyor? Gayril mağdubi alin <aleyhî> sıratallezine en'amte aleyhim altıncı ayet. Orada bir durak var. Her ne kadar hatatlar diğer görüşe tabi olarak o durakı göstermemiş olsalar bile. Orada bir durak var. Gayril mağdubi aleyhim ve labdallin yedinci ayet.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 Euzü billahi de şerh etmemiş, tefsir etmemiş, izah etmemiş. Fakat biz Rabbimizin emri gereğince Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken Euzü billahi mineşşeytanirracim demenin gerekliliğini biliyoruz. Ve namazda da başlarken kıraatımıza başlamadan önce şeytandan Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan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 ...racim olan... ...yani racim ilmehli diyor... ...mercum anlamındadır... ...mercum da kovulmuş demektir... ...neden kovulmuş... ...Allah'ın rahmetinden kovulmuş... ...Allah'ın rahmetinden dışlanmış... ...Yüce Allah Azze ve Celle'nin... Bütün, ...bütün kainatı kuşatan... ...rahmetinden dışlanmış... ...kovulmuş olan... ...şeytanın şerrinden... ...yani saptırmasından... ...vesvesesinden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 kendisinden talepte bulunuluyor. Bize bir Fatiha suresi yazdı. O da bir mektup olarak bunu yazıyor. Rahmetullahi aleyh orada diyor ki Euzubillahi mineşşeytanirracim derken biz bir ara onu ders yaptık. Çok seneler oldu. Ders yapmıştık onu. Diyor ki Rahmetullahi aleyh orada Euzubillahi mineşşeytanirracim derken bilin kalbine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 Diğer bazılarının görüşüne ve tercih onların görüşe göre Allah kelimesi Arapça'da türemiş bir kelimedir. Türedi ise kökü nedir? Kökü El Ilah'tır. El Ilah kökünden türemiştir. Peki El Ilah ne demektir? El Ilah Mâluh demektir. Mâluh. Peki Mâluh ne demektir? mabut demektir. Sözün özü ya da sözün Türkçe'si Allah ne demek oluyor?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 Yüce Allah azze ve celle ulûhiyetin gerektirdiği bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Yüce Allah'ın zıttına, yüce Allah'tan başkaları ulûhiyetin yani ilah olmanın gerektirdiği kemal sıfatlara sahip değildirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah Subhanahu ve Taala müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinin eksik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 Yüce Allah'tan başkası için yaratılmışlar için söylene bilir. Çünkü Rahman isminin ifade ettiği rahmet sadece Allah'a has olan bir rahmettir. Bu iki isim Yüce Allah Azze ve Celle'nin muazzam rahmetine delalet ediyor. Yüce Allah Azze ve Celle bu muazzam rahmetini bu büyük rahmetini şu hadisi kutsi bize bildiriyor. Ne buyuruyor?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 Resullere ittiba edenler içindir. Onların dışındakilere gelince diğer mahlukat da yüce Allah azze ve celle'nin Rahman isminin gereği olarak Rabbimizin rahmetinden dünyada iken faydalanıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, havas oluyorlar. Öyle değil mi? Mamaskılmadıkları halde, yüce Allah'a isyan ettikleri halde, kafir oldukları halde Allahu Teala azze ve celle'nin rahmetinden dünyada faydalanıyorlar.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 Onun da kıyamet günü tevhid ehli için sakladı şirk ehli mahrum tevhid ehli için yüce Allah azze ve celle rahmetini iman ehli için sakladı müslümanlar için sakladı yüzde doksan Rabbimiz subhanehu ve teala'dan şimdi onun rahmetini zikrediyoruz bu zikrimiz sebebiyle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 Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde pek çok delil var değil mi? Rahman Allah isminin Allah'ın ismi olduğuna dair. İki, o ismin delalet ettiği delalet ne demek? İşaret Gösterdiği, işaret ettiği o ismin delalet ettiği sıfata iman etmek. O ismin delalet ettiği sıfata iman etmek. Rahman isminin delalet ettiği sıfat nedir? Rahmet. Rahmet. Heh, allah Allahu Teala'nın rahmet diye bir sıfatı var mı? Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre Allah'ın rahmet diye bir sıfatı vardır. vardır. Ama ehl-i sünnetin bu ne dediler? Dediler ki Allah rahmetten münezzehtir dediler. Rahmet ona layık bir sıfat değildir dediler. Neye göre? Çünkü dediler rahmet kalbin coşması, acımak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 İşte bu itibarla işte bundan dolayı Yüce Allah zatı itibariyle Övülmeye layıktır İki Yüce Allah Fiilleri itibariyle övülmeye layıktır Neden? Çünkü Yüce Allah fiilleri itibariyle Övülmeye layıktır Çünkü onun fiilleri Yani yapıp ettikleri Ya adalettir Ya rahmettir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 Allah-u Teala bizi cehenneme sokmak sebebiyle övülmeye layıktır. Çünkü bu tamamen adalettir. Bizim cehenneme girmemiz tamamen adalettir. Dolayısıyla allah Teala bu adaletinden ötürü övülür. Kafirlerin, müşriklerin hepsi bunu itiraf edecek. Hepsi bunu itiraf edecekler. Kendi nefislerinden.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 İnşallah haftaya Rabbil Alemin buyruğundan devam edeceğiz. İnşallah devam edelim. Hem kısa olsun, öz olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du İnşallah Fatiha Suresini Allame Şeyh Abdurrahman bin Nasir el-Sa'bi Rahmetullahi aleyhin tefsir